Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu ihsanı, nusret ve zaferi, e, lütufları her zaman üzerimize olsun inşallah. Hepinizin üzerine olsun. E, biliyorsunuz biz e, burada sizlerle beraber Elmanlı tefsirinden e, her sureden bir bölümü ele alarak orijinalinden okuyup anlamaya çalışıyoruz. Bu bir tefsir dersi değil. Yani tefsir dersinde bütün tefsirler olabildiğince en mühim tefsirler en azından e, temel metotlarda yani işari tefsirlerden e, dirayet tefsirlerinden, rivayet tefsirlerinden e, kelami tefsirlerden e, hukuki tefsirlerinden ahkam tefsirlerinden birer örnekten hiç olmazsa alıntılar yapılır. Şöyle hepsine bir bakılır yani. Dolayısıyla bu bir tefsir dersi değil. E, Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirini okumaya ve anlamaya gayret ediyoruz. Lütfen bu çerçeveyi, bu sınırı hiç unutmayalım. Ve nasıl yapıyoruz? Bu tefsir 10 büyük cilt biliyorsunuz. Baştan sona bitirmemiz böyle kelime kelime okuyarak, açıklayarak biraz zor olacağı için her sureden bir bölüm seçiyoruz. Ve olabildiğince o bölümün de o surenin karakterini, o surenin ele aldığı konuları bize yansıtan bir bölüm olmasına da dikkat etmeye çalışıyoruz. Şimdi Nemli suresindeyiz. 15. ayetten 31. ayete kadar olan bölümü seçmiştik sizlerle beraber. Bir baktım geçen hafta sadece bir ayet okuyabilmişiz. 15. ayeti ve işte 16. ayetinde mealini verip asıl büyük izahat kısmında yani bu kuş dili ne demek ve Süleyman Aleyhisselam kuşların dilini nasıl öğrendi bu meselede kalmışız arkadaşlar. Bu arada benim bir merakım kendimce yani çok küçük çapta bir merakım hakkım vardır. Ee, özellikle İslami ilimlere dair metinleri e, Osmanlı bakiyesi diyebileceğimiz ilim adamlarının eserlerinden okumayı çok severim. Şimdi mesela Ahmet Hamdi Aksekin'in ahlakla ilgili ahlaka dair bir kitabını okuyorum. Müthiş zevk alıyorum. E, Mealde de Ömer Rıza Doğrul'un e, bir meali var elimde. Efendim piyasada bulunmayan Ondan mesela çok zevk alıyorum. Fakat çok karışık, çok eski bir kitap. Karışık bir usulle basılmış. Dipnotlarını bile bulmanız sıkıntılı olabiliyor. Bugünlerde yeni bir mealin haberini alınca hemen onu sipariş etmiştim. Nurul Beyan isimli bir meal. Hüseyin Kazım Kadri e, tarafından yazılmış ve Ömer Mahir Alper e, onu hazırlayarak e, yeniden basılmasını sağlamış. Osmanlı'nın son döneminde basılmış meallerden bir tanesi. İsterseniz e, sizin de kulaklarınıza bir e, farklılık bir çeşni e, olsun. Efendim bu 15. ve 16. ayeti ya birkaç satır zaten mealini buradan okuyayım. Hem böylece neyden bahsettiğimiz konumuz ne onu da görmüş olursunuz. Şöyle e, çevirmiş Hüseyin Kazım Kadriye Allah rahmet eylesin billahi Davud ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik onlar şükür için bizi birçok mümin kullarına taftil eden Allahu Azim işana hamd olsun dediler bu taftil meselesi ve bu taftilin idrakinde olmak e, ve e, efendim yok canım ne fazileti ne bizim üstünlüğümüz deyip böyle bir hani Allah'ın verdiği üstün meziyetleri yok saymamak, yok saymak yerine onların farkında olarak onları şükrederek karşılamanın öneminden geçen hafta bahsetmiştim. Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'dan nübüvvete varis oldu ve ey naz bana kuşların dili öğretildi. Ve her nimetten verildi. Bu hiçbir kimseye hafi olmayan fazla zahirdir dedi. Çok güzel değil mi Türkçesi arkadaşlar? Çok ağır değil, elmanlı gibi çok ağır değil. E, gayet anlaşılır ve hani e, geçmiş alimlerimizin şöyle bir özelliği var. Hakikaten yazdıkları metinler, efradını camii, ayarını mani, onların ifadesi bu. Yani bir, bir konu anlatırken o konunun anlaşılması için mutlaka gerekli olan hiçbir şeyi atlamıyorlar. Gereksiz olan hiçbir şeyi de ilave etmiyorlar. Bugünkü e, yazılmış yani bugün üretilmiş e, kaynaklar içerisinde gerçekten bunu bulabilmek yani ansiklopedide bile bazen e, bunu bulabilmek sıkıntı e, olabiliyor. Dolayısıyla çok seviyorum bu Osmanlı ulemasının e, yazdığı metinleri okumayı. Pekala arkadaşlar 16. ayetin tefsirinde Süleyman Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın makamına kaim olmasından ve oraya geçtikten sonra da ey insanlar, ya ey yuhennas, affedersin, kale ey yuhennas, ey insanlar, bize mantık-ı tayr, bize mantıkı tayr, kuş mantıkı, kuş mantığı, kuş mantığı, öğretildi diyor. Elmalı Hamdi kuş dili demeyi tercih etmiyor. Kuş mantığı demeyi tercih ediyor. Çünkü e, nutuk denmedi, mantık dendi. Biraz sonra bunu geniş geniş açıklayacak. Ben de yapabilirsem size aktarmaya çalışacağım yapabildiğim kadarıyla. Mantık esasen nutuk demektir. Mamafi mantığın menşei olan kuvvir i ruhiyeye de ıslah olmuştur. Yani mantıkla nutuk arasında konuşma arasında çok ciddi bir ilişki var zaten köken olarak da aynı kökten geliyorlar aynı neredeyse aynı kelime e, dilinizin lisanınızın bir mantığı olması gibi mantığınızın da bir dili var e, ve dilinize yansıyor dilinizle biliniyor işte konuş ki seni görebileyim mesela değil mi e, böyle demiş e, yazar çok etkili bir söz bana sorarsanız e, bir filozof demiş ki insanların zekaları, bilgileri, işte e, vukufiyetleri, konulara, hakimiyetleri e, konuşmalarından anlaşılır. E, birisi demiş ki peki ya hiç konuşmazsa henüz öyle o kadar akıllı birine rastlamadım demiş. Dolayısıyla konuştuğumuz anda e, hatta sorduğumuz soruda bizim bütün müktesebatımız, bütün birikimimiz arkadaşlar ortaya çıkar, e, düşünce yapımız ortaya çıkar, Efendim kendimizi sergilemiş oluruz. Bir de buna bir şey ilave edeyim bir parantez içi cümle. Hele hele rüyalarınızı anlatırsanız arkadaşlar, o zaman da bütün şuur altınızı, bütün bilinç dışında neler döndüğünü, yani bütün ruhunuzu olduğu gibi gözler önüne sermiş olursunuz oluruz. Efendim okumasını bilene. mamafi mantığın menşei olan kuvvi ruhiyeye de. E, denmiştir mantık. Yani mantıklı ol deriz mesela. Yani e, o bildiğimiz mantığın efendim e, kaynağı olan kapasiteye de çok mantıklı bir deriz mesela. Çok mantıklı bir insan deriz. O kapasiteye de isim olmuştur. Maruf olan nutuk ise yani bizim bildiğimiz ve günlük dilde konuştuğumuz e, kullandığımız nutuk kelimesi ise zamirdekini ifade için Iç, burası biraz karışık bir bölüm arkadaşlar. Biraz ben de özen göstereyim olabildiğince siz de biraz dikkatli dinleyin inşallah. Ee, i̇nsanın iç dünyasındakini, zamir gizli içimiz demek. İnsanın iç dünyasındakini ifade etmek için seslenilen ve eksenisi dil ile çıkarıldığı için, yani iç dünyamızı ifade etmek için çıkardığımız sesler, e, nutuk, eksenisi dil ile çıkarıldığından dolayı bu seslerin, Dil, lisan ve lugat dahi denilen müfret ve mürekkep elfazı mevzuadır. Şimdi bu mevzua mevzu mevzua çok geçecek bu bölümde bu bölümde arkadaşlar Onun için onu böyle anladığım kadarıyla kısaca size izah edeyim mevzua konulmuş demek mevzu konulmuş demek arkadaşlar Vada'a koymak demek el mevzu konulmuş. Kim koyuyor bunu? İşte birileri toplanıyorlar. İşte kalem mesela bakın kaç harf? İşte Türkçe yani bizim Latin alfabesiyle 5 harf ama Arapçası 3 harf. 3 harfli bir kelimenin K, L ve mim harflerinin kalem denen bir nesneye işaret etmesine kim karar verdi? İşte M harflerinin oluşturduğu kalem kelimesini bildiğimiz kalem nesnesine Efendim işaret etmesine etmesi o kelimenin o nesneyi göstermek üzere konulmuş olmasından. Dolayısıyla elfazı mevzu-a demek yani belli bir nesneyi, belli bir fikri, bir duyguyu yani illa Somut bir nesne olması gerekmez. Soyut varlıkları da işaret eder kelimeler. Duygularımızı, hislerimizi, düşüncelerimizi, nesneleri, iç dünyamızı anlatmak için, inançlarımızı anlatmak için konulmuş kelimeler. Tamam mı arkadaşlar? Dil yani dediğimizde, lisan dediğimizde bunu kastediyoruz. Bu koyma işi ne zaman oldu nasıl oldu tabi onun tarihçesi burada ona girilmiyor ben de doğrusu o işin uzmanı değilim e, haddim olmayan konulara girmeyeyim. Yalnız şunu bilin ki arkadaşlar biz Türkiye'de yaşadığımız bir tecrübeden biliyoruz ki böyle tepeden inme kelimeler üreterek efendim o kelimenin lisana kazandırılması çok mümkün olmuyor. Yani dil konusunda toplum mühendisliği çok fazla işlemiyor Böyle zorlamayla olmuyor. Tabii bazı yöntemler kullanılarak oluyor şimdi işte medya var, efendim mesela filmler çok etkili. Görsel sanatlar çok etkili, yani romanlar, hikayeler çok etkili, basın yani çok etkili dilin oluşumunda, gelişiminde ve dönüşümünde. Mesela bir tane örnek vereyim, hep yeri geldikçe temas ederim. Kendine iyi bak diyoruz değil mi artık ayrılırken? Hadi kendine iyi bak diyoruz. Yani neredeyse bazen benim bile ağzımdan kaçıyor. Ee, diyeceksiniz ki niye yani bu kadar korkunç bir şey mi niye ağzınızdan kaçmasını kötü bir şey olarak söylediniz çünkü bizim kültürümüze bizim inançlarımıza bizim değerlerimize tamamen farklı bir hayat tarzını temsil eden bir veda cümlesidir kendine iyi bak arkadaşlar çünkü kendine iyi bak kimse seninle uğraşmayacak kimse sana bakmayacak dolayısıyla bir tek sen varsın kendine bakacak olan Hani kendine iyi bak, bilmiyorum benim suizanlım mı bu, benim kötü düşüncelerim mi bilemiyorum ama kendine iyi bak da şu var yani başımıza iş çıkarma var. Bir, ikincisi ilahi olan bir kuvvetle bütün bağın kesildiğini gösteren bir cümle. Yani Allah'a emanet ol, Allah'a ısmarladıkla kendine iyi bak arasındaki farka bir bakar mısınız yani? Müthiş bir e, dünya görüşü farkı var. Arkadaşlar dolayısıyla kullandığımız bazı kelimeler günlük dilde giderek yani gençlerle aramız açılıyor lisanı yani aynı lisanı konuşmuyor gibi olabiliyoruz bazen özellikle de muhit de değişikse dolaşılan muhitler de değiştiği zaman kullanılan dilde değişiyor. Dolayısıyla bu şey değil yani şu kelimeyi çok kullanayım da ben veya işte yasaklıyım da bu kelimeyi koyayım da onun yerine o kelime onun yerine tutsun biliyorsunuz bu olmadı büyük ölçüde. Ama tabii uzun zaman içerisinde eğitim kitapları işte okullarda okutulan kitaplar Dediğim gibi az önce edebiyat, sanat, sinema, diziler, basılı yayın bunlar iş, yani el birliği etmişçesine bazı kelimeleri unutturup onun yerine bazı kelimeler ekleyebiliyorlar. Dil zaten böyle devingen bir varlık yani şey değil, sabit değil. E dönüşüyor, değişiyor, gelişiyor e gelişmeye açık olması bir dilin e daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor aslında ama e bir taraftan da diliniz değiştiğinde dünyanız da değişiyor bunu da kabul edelim arkadaşlar tabi bu biraz tavuk mu yumurta mı meselesine benziyor yani dünyamız değiştiği için mi dilimiz değişiyor dilimiz değiştiği zaman mı dünyamız değişiyor bana sorarsanız ikisi de geçerli yani bazen insanın Dünyası değişir, dünya görüşü değişir, hassasiyetleri değişir, değer yargıları değişir, çok minimal de olsa bunun sonucu olarak kullandığı dil de değişir. Bazı insan, bazen ise arkadaşlar size bir dil, bir kelime, bir değiş tekrarlana, tekrarlana, tekrarlana o sizin hayatınıza girer ve artık o kelimenin tuttuğu projeksiyona göre hayatınızın farklı bir kısmı aydınlanmaya başlar yani. Ee, dönüşür. Dikkatiniz başka bir yöne çekilir arkadaşlar. Dolayısıyla e, rahmetli Cemil Meriç'i de burada hürmetle saygıyla analım. Hakikaten kamusa uzanan el namusa uzanmış demektir. Basit bir mesele değil arkadaşlar. Dilin değişmesi, bütün dünyanızın, bütün dünya görüşünüzün, bütün e, değer yargılarınızın, e, yaşam biçiminizin, e, hayatınızdaki hiyerarşilerin yani sevgide işte önemde e, kurduğunuz hiyerarşik düzenin hepsinin yavaş yavaş siz fark etmeden değişmesi demektir. E, bunu e, temas ettikten sonra yalnız bu tekrar ediyorum elfaz fazl ifadesini artık anladık değil mi? Yani bir herhangi bir duyguyu, düşünceyi veya nesneyi ifade etmek için e, harflerin birleşerek meydana getirdikleri kelime ve terkipler bunlar ama e, şöyle mesela ben e, diyelim ki işte merhamet duygusunu ifade etmek için kendim bir kelime uydursam bu elfaz mevzua olmadığı için size bir anlam ifade etmez. Yani elfaz-ı mevzua ne demek ben söylediğimde bütün herkes o dili konuşan herkes aynı şeyi anlayacak. Yani ben kalem kelimesini kullandığımda bir başkası tencere aklına gelmeyecek, bir başkasının ayakkabı aklına gelmeyecek. Ben kalem kelimesini kullandığımda işte Türkçe konuşan herkes tabi Arapça kökenli olduğu için Arapça konuşan herkes de ondan hangi nesneyi kastettiğimi anlayacaklar. İşte elfaz-ı mevzu bu demek arkadaşlar. Ve Alleme Ademel Esmae bu Bakara suresinin 31. ayeti Kur'an-ı Kerim'in tertibine göre Adem kısasının ilk anlatıldığı yer. Orada ne diyordu Rabbimiz? Biz Adem, Allah Adem'e yani Rabbi Adem'e isimleri öğretti. Mistahınca insana mahsustur. Yani bir varlığı maddi veya manevi soyut veya somut bir varlığı isimlendirmek onu bir kelimeyi ona bağlayarak vaz ederek oraya koyarak o anlamın üstüne o kelimeyi koyarak artık o kelimeden herkesin aynı şeyi anlaması insana mahsus bir özelliktir, bir yetenektir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran bir yetenektir. Nutuk da Delaleti akliye veya tabiiye dahi bulunabilirse de asıl olan delaleti vaz'iyedir. Yani sizin bir şey ifade etmeniz, konuşmanız, bir bilgiyi, bir düşünceyi, fikrinizi veya işte herhangi bir şeyi ifade etmeniz, konuşmanız da delaleti akliye veya tabiiye. Yani işte şu ses akli olarak şunu gösterir ya da Tabii olarak bu ses mesela Hıh! dediğinde işte korktuğunu gösterir falan. Bu şimdi bunları biliriz tabii olarak e, biliriz. Bazı sesler evrenseldir mesela bunlar. Fakat asıl dil dediğimizde biz konuşma dediğimizde bunları kastetmiyoruz. Vaz'i olan delaleti kastediyoruz. Yani işte az önce söylediğim gibi kalem kelimesinin bir nesneye, ayakkabı kelimesinin başka bir nesneye e, işaret etmek üzere bütün insanlar tarafından ortak olarak yani o dili konuşan herkes tarafından ortak e, kullanılan kelimeleri kastediyoruz. Onun için delaleti vaz'iyesi bulunmayan bir sesle tabii ve akli bir münasebetle bir mana ifade edilecek olursa ona hakiki olarak nutuk denmez. Yani mesela ben şş desem bu konuşma sayılmaz ama hani bir işaret olduğunu anlarsınız. Şş diyorum. Onun bir işaret olduğunu, birisinin dikkatini çekmeye çalıştığımı ya da işte sus demeye çalıştığımı anlarsınız ama bu bir konuşma değildir. Demek ki nutkun hakikatinden biri cins, biri fasıl gibi iki vasfı bariz vardır. Yani nutkun konuşma dediğimizde biz... İki, bariz özelliğin onda bulunması gerektiğini anlıyoruz. Biri, lafız, bir kelime bulunması gerekiyor konuşmada. İsterse bilkuvya olsun. Yani o kelime ağzınızdan çıkmamış olabilir. Nasıl ağzımdan çıkmazsa konuşma olacak diyeceksiniz. İnsanın hemen aklına öyle geliyor. Ben de ilk okuyunca öyle dedim. Ama diyor ki mesela yazı. Yazı da bir konuşmadır. Efendim, ağzınızdan çıkmayabilir ama... Bir kelime konulmuş, belli bir mana için konulmuş olan bir kelimeyi kullanarak yazdığınızda bu da bir konuşma olur. Bir defa bir konuşmanın iki unsurundan birisi lafız. Biri delaleti vaziyye. Yani o lafzın o anlam için ortak olarak herkes tarafından aynı mana anlaşılacak şekilde konulmuş olması. Bu sebeple bu ikiden yalnız birisi mülahaza olunarak teşbihen veya mecazen nutuk tabir olunduğu da çoktur. Mesela hiçbir ses çıkarılmaksızın yazı vesaire gibi bir işarat mahsusa vazıyla özel bazı işaretler yani belli kelimeleri, belli harfleri, belli işaretlerle e, ifade edip onları birleştirerek kelimeleri ve onları da birleştirerek cümleleri oluşturuyoruz ve ortaya bir ee, anlamlı bir metin çıkıyor efendim ee, böyle anlatmak batıni bir nutkun ifadesi olmak üzere mecazen nutuk ad dolunduğu gibi buna nutuk denir yani işte birisinin konuşmasını biz yazdığı bir mektuptan anlarız ee, şöyle dedi deriz halbuki demedi yani ağzından bir ses çıkmadı ama işte mektup yazmış ya kendi el yazısıyla oradan biliriz onun yazdığını böyle olduğu gibi haza kitabuna yantıku aleykum bilhak bu da casiye suresinin 29. ayeti e, kıyametteki bir manzarayı anlatıyor burada Rabbimiz işte bizim bu bizim kitabımızdır e, bu efendim bizim kitabımızdır sizin aleyhinize hakkı söylüyor bazı bir delaleti bulunmayan herhangi bir sesle seslenişe dahi akli veya tabii bir delaleti bulunmak veya mutlak Sükûtun zıddı bir ses olmak hasebiyle teşbihen veya müşakele tarikiyle nutuk e, itlak edildiği de vakidir. Yani bir ses var ortada e, fakat orada vaz edilmiş bir kelime yok. Fakat o ses de bir mana ifade ediyor. E, müşakele dediği şekli bir benzerlik, kelime bir kelimeye şekli yani konuşmaya şekli bir benzerliği var. Mesela güvercinin ötmesine natakat el-hammâme güvercin konuştu denir. Uğud'un çalmasına mesela udunu konuşturdu diyoruz bakın. Mesela enstrümanını çok güzel çalanlara ne diyoruz? Piyanoyu konuşturdu. İşte udunu, gitarını neyse konuşturdu. Hatta udun çalmasına da natahal oğud denilmiştir diyor. Şu halde nutuk mefhumuna. Şimdi burada arkadaşlar aslında bu çok hani e, felsefenin psikolojinin e, ortak alanına giriyor dil meselesi insanda dil nasıl gelişir işte efendim ilk e, konuşma nasıl olur e, dil öğretimiyle ilgili mesela burada linguistikle ilgili de e, yani linguistik de bu konuyla ilgilidir peki tefsir de niye bu detaylara giriyor Elmallaham diyor zır çünkü biraz sonra kuşun mantığının kuşun konuşmasının mantığının ne demek olduğunu ve Hazreti Süleyman bir kuş dilini mi öğrendi yoksa kuşların düşünce biçimini mi öğrendi? Düşünme biçimini ve bir bilgiyi, bir duyguyu aktarma biçimini mi, birbirlerine aktarma biçimini mi öğrendi? Burada başka bir şey mi var yani? Efendim ona girecek. Dolayısıyla böyle bir şu anda zemin hazırlıyor anlatacağı şeye. Şu halde nutuk mefhumunda en ehemmiyetli rükün, yani biz nutuk dediğimizde, Konuşma dediğimizde konuşma kavramında en önemli kısım manaya delalet olmak haysiyetiyle yani bir defa bu çıkarılan seslerden bir mana ortaya çıkacak. Manalı sesler olacak. mühmel olan sesler bertaraf olunacak. Yani konuşmayla ilgisi olmayan sesleri bir tarafa atacağız. Mesela eee eee ee deriz ya konuşurken aralarda onları ber taraf olacak ayıracağız. Delaletin vaziyeti kaydından dahi sarfı nazar edilir de yani e, bu kelimenin bu sesin şu manaya delalet ettiğine dair tecrübe edilmiş ve efendim hakikaten böyle bir dil var ve bak bak şu şu ses şunu demek istiyor gibi bir e, vaz yani konulmuş e, herkesin aynı şeyi anladığı bir delaletten dahi sarf nazar edilir de gerek vaz gerek akli gerek tabi ister e, işte vaz olsun ne demek vaz -i? az önce söyledik. İşte bu kelime bunu ifade ediyor bu ses şunu ifade ediyor gibi vaz olsun ister akli olsun. Yani aklımızla anlıyoruz bu sesin şu manaya geldiğini. İsterse de tabii olsun. Tamamen doğal bir ses. Do bir işleyiş sırasında ortaya çıkan doğal bir ses olsun. Herhangi bir delaletle bir mana işar edebilen sesler mülahaza olunursa eğer biz nutuk dediğimizde sadece delaleti vazgeyi değil arkadaşlar akli veya tabii bir manaya işaret eden bütün sesleri kabul edersek o zaman mutkun yani konuşmanın insana mahsus olmayan bir mefhumu elde edilmiş olur. Sadece insana mahsus olmuş olmaz bu durumda. İşte mantık-ı mülahaza olunacak mana budur. Kuş mantığında bizim dikkate almamız gereken mana budur. Binaenaleyh kuşun Muhtelif hisleri arasındaki münasebatı idare eden hassasiyet kuvvesi, kuş mantığı ve hislerini izhar için çıkardığı seslerde kuş dili demek olur. Şimdi burada biraz sadeleştirilmiş metinlere de baktım arkadaşlar. Kafamızı çok fena karıştırıyorlar sadeleştirilmiş metinler. Çünkü his arkadaşlar duyu mu duygu mu? Bir yerde hislere duyu demiş, bir yerde duygu demiş. Aynı paragrafın içerisinde baktığım metin, sadeleştirilmiş olan metin. Dolayısıyla bu titizlikleri gözetmeden bir metni sadeleştirmek sadece oradaki kelimenin akla ilk gelen karşılığını oraya yazı vermekle olmuyor işte. Metnin tamamını önce bir çok iyi kavrayıp Burada yani ben yaptım böyle yapılması lazım anlamında söylemiyorum. Yani böyle yapılmış bir metni okumak isterim Şahsen. Efendim metnin tamamını anlayıp tutarlı bir şekilde aynı kelimeden ne kast ediyorsa her seferinde onu oraya koyması gerektiğini düşünüyorum. His'ten his yani şu anda biz bir algıdan bahsettiğimiz için günlük lisanda hissi, duygular için kullanıyor olsak bile burada kastedilen duyu arkadaşlar. Duygu başka, duyu başka. Duyu işte bizim beş duyumuz. Tatma duyumuz, görme duyumuz, işte işitme duyumuz, koklama duyumuz. Duygu ise bizim iç dünyamızda belli olayların bizde oluşturduğu hisler, duygular. Duygular. Kuşun muhtelif hisleri arasındaki münasebatı idare eden buradaki his duyu arkadaşlar. Kuş bir şeyler görüyor, bir şeyler işitiyor. Bu kuştan kuşa da fark ediyor, kuş türlerine göre de fark ediyor. Yani bildiğim kadarıyla yalan olmasın şimdi. İşte mesela kartalın bir kartal kaç kilometre yukarıda uçarken arkadaşlar ve uçuş anındayken yani o kadar e, hani hızla giderken Yerdeki bir tarla faresini görebiliyor ve öyle bir alçalış yapıyor ki öyle bir pike yapıyor ki yani çok hızla irtifa kaydı, e, düşüre, irtifayı düşürerek efendim pike yaparak onu üstelik de onun hızıyla kendi hızını hesaplayarak yani e, aynı anda hareket eden iki şeyin birbirini yakalayabilmesi için hızların da hesaplanması lazım. Bütün bunları yaparak onu avlayabiliyor. Dolayısıyla kuşun muhtelif duyuları görme duyusu, koklama duyusu işte bütün algıları bütün algıları arasındaki münasebatı ilişkileri idare eden hassasiyet kuvvesi. Yani bütün o potansiyel duyu kabiliyeti, kuş mantığı ve hislerini ızhar için çıkardığı sesler bu aldığı duyuları Belirtmek için çıkardığı seslerde kuş dili demek olur. Peki niye çıkarsın ki ses? Ya mesela diğer kuşlara haber veriyor. Hatta bazen, yani tabii biraz edebi bir eserden örnek vermek bu konuya ne kadar bilimsel olur bilmiyorum ama şey aklıma geleni söyleyeyim. Neydi simyacıda bir sahne var arkadaşlar. Orada bir vaha var. Olayı unuttum, yani çok seneler önce okumuştum. Bir vaha var, çölün ortasında bir vaha e, ve vaha'ya baskın yapmak için e, hızla gelen dört mala gelen bir e, eşkıya grubu var. E, vaha'yı basacaklar. Kuşlar vahanın basılmasını istemiyorlar, oradaki vahanın yok olmasını, yani o çölün ortasındaki o yaşam alanının yok olmasını istemiyorlar çünkü onlar için de bir hayat kaynağı. Çölde bir köy, çölün ortasında bir vaha da bir köy. Onlar için de hayat kaynağı çünkü işte onların artıklarından besleniyorlar, onların oluşturduğu kuyulardan falan su içiyorlar vesaire. Ve çılgın hareketlerle vahanın üstünde dönerek çığlıklar atmaya başlıyorlar. Romandan aklımda kalan bir sahne. Yani kuşlar kendi duyularını mesela çok yüksekte oldukları için bizim göremediğimiz Alanı belki görüyorlar. Çok hızlı başka yerlerden geldikleri için görüyorlar. Eski insanlar arkadaşlar ha burada şimdi bir parantez daha açayım. Alberto Manguel'in Okumanın Tarihi isimli bir kitabı var. Çok bahsederim o kitaptan yeri geldikçe. Ee, okuma konusuna ilgi duyan arkadaşlarımız yani kitap okuma, okumayı kitap okuma zanneden arkadaşlarımız az önce evde konuşuluyordu. mesela Alpasta okuma yazma bilmiyormuş. Şimdi Alpasta okuma yazma bilmiyor diye cahil birisine. Arkadaşlar okuma yazma okumanın yüzlerce çeşidinden bir tanesidir. İşte bulutları okumak, doğayı okumak, kuşları okumak, kuşların hareketlerini okumak, kaplumbağaların sırtındaki işaretleri okumak, ağaçların kesildiği zamanki ortaya çıkan işaretleri okumak. Yani iklimle ilgili, coğrafyayla ilgili, oradaki insan davranışlarıyla ilgili yüzlerce okuma çeşidi var arkadaşlar. Alberto Manguel onlardan bahsediyor. Çok güzel yazılmış bir kitaptır. Dolayısıyla kuşlar bize bir haber vermek ister mi? Evet ister. Hatta ee, annem eski insanlar yani doğayla iç içe yaşamış olan insanlar böyle balkonda otururken diyelim ki bir kuş gelse öyle yaklaşsa bir ağacın dalından baksa böyle ötse falan annem şöyle de mesela biz deriz ki aa ne güzel kuş ötüyor baksanıza ne, ne kadar güzel ötüyor falan deriz yani en fazla ben şahsen öyleyim annem der ki sen ne söylüyorsun bize bakalım ne anlatıyorsun sen bize bakalım yani bakış açılarımız bile ne kadar farklı. Oradan kendisine bir mesaj, o günle ilgili yaşadıklarıyla ilgili bir mesaj çıkarmaya çalışıyor. Mesela horozun yem aramak için deşilmesinde bir mantık vardır. Yemi bulduğu zaman dık dık diye tavukları çağırması da bir mutuk, bir dil demektir gerek kuşların ve gerek sahir hayvanların ne deniyor buna şimdi belgesellerde bütün gün bunlar anlatılıyor arkadaşlar hayvanların iletişim metotları mesela balinaların çok ilginç iletişim metotları var çıkardıkları sesler var benim çok hoşuma gidiyor okyanuslardaki balina seslerini dinlemek gerek kuşların ve gerek sahir hayvanların böyle sesleriyle yek diğerine bir şeyler tanıttıklarında şüphe yoktur lakin Şimdi buraya çok dikkat arkadaşlar. İşte tefsir bu biliyor musunuz? Zeki insanın yaptığı tefsir. Lakin bu manaca kuş dilini bir dereceye kadar herkesin anlayabileceğine nazaran. Yani böyle düşünecek olursa kuş dili dendiğinde mantıkıp tayır dendiği de ayette kastedilen işte kuşun kendi ile elde ettiği, ulaştığı bilgiyi diğer üyelerine, sürünün diğer üyelerine veya işte kendi türüne, kendi cinsinden olan hayvanlara aktarması için çıkardığı sesler diyecek olursak kuş diline diyor. O zaman bunu herkes anlayabilir. Bak nasıl horoz çağırıyor diğerlerini ya da işte belgesellerde izleyin işte tilki bak nasıl haber verdi yavrularına falan diyoruz tehlikeyi. Buna nazaran Hz. Süleyman'ın mucizesinde daha derin bir mana anlaşılmak lazım gelmez mi diye bir sual hatıra gelir. Bundan dolayı Müşarun ileyhe yani Hz. Süleyman'a mucize olarak kuşlar berveç ya atil biraz sonra geleceği üzere hüdhüdün söylediği gibi hakikaten kelam söylediler demişler. Nitekim Resulullah'a ağaçlar taşlar söylemişti yani bizim dilimizle konuştu kuş Süleyman'a. Yoksa bu bir mucize olmazdı. Yani kuşun kendi dilinde aktardığı bir bilgiyi Hz. Süleyman'ın anlaması biraz dikkatli herkesin yapabileceği bir şey. Dolayısıyla efendim e, <gülüyor> bu şey değil. Yani bir mucize olmaz. Fakat diyor böyle olursa da yani hüt, hüt diyelim ki veya kuşlar Hz. Süleyman'ın anlayacağı şekilde konuşuyorlardı insan gibi. Böyle olursa Süleyman'a kuş dili değil kuşa insan dili bildirilmiş olur. Bu durumda da Süleyman kuş dili öğrenmiş olmaz ki halbuki ayette ne diyor o linna mantıkat dair. bize kuşların mantığı öğretildi diyor. Dolayısıyla yani kuş insan gibi konuşuyorsa bu Süleyman'ın öğrendiği bir şey olmazdı. E, kuşa insan dili bildirilmiş olurdu. Halbuki ve ulinnâ mantıkat tayr buyurulmuştur. Bir hanele Ehemmiyet kuşun söylemesinden ziyade Süleyman'ın anlamasında ve anlayışının derinliğindedir. Hem de Kur'an'ın tabirine nazaran sade kuşun dilinde, lügatında değil, mantığındadır. Yani e, kuşun konu, kuşun dili öğretildi, lisan-ı lisan dair demedi mesela, Mantıkıp ı dair dendi. O yalnız kuşların sesleri veya hareketleri ifade ettikleri hislerini anlamakla kalmıyor yani kuşların duyularını ve o duyuları birbirlerine nasıl aktardıklarını anlamakla kalmıyor. O hisleri idare eden, o duyuları, o dışarıdan aldıkları bilgiyi idare eden, kontrol eden mantığı, ledünniyatı biliyordu. E, kuşların düşünme, düşünce biçimini, bilgiyi nasıl kotladıklarını ve onu nasıl kullandıklarını ve nasıl birbirlerine aktardıklarını biliyordu. Yani hayvanların zihinlerinin duyuları duyularının zihinleriyle ve zihinlerin lisanlarıyla nasıl çalıştığını, o düşünceye ve bilgiyi yani gözlemi bilgiye bilgiyi lisana dönüştürme nasıl diyelim dönüştürme mekanizmasını hayvanlardaki bu mekanizmayı biliyordu. Bu suretle onların terennümatında onların dillerinde, lisanlarında dile getirdikleri tesbihat ve takdisatı anladığı gibi yani onların Allah Teala'yı nasıl tesbih ettiklerini anladığı gibi onları zaptu idare ederek teşkilat-ı mahsusasıyla ordusunda istihdam da ediyordu. Özel bir hususi bir organizasyonla onları kendi ordusunda istihdam da ediyordu. cüziyat eşyaya taalluk eden ihsasat mantıkın mebadi zaruriyesinden olduğu cihetle burayı biraz açıklayalım. Cüziyatı eşyaya taalluk eden ihsasat yani sizin bir canlının öyle diyelim her bir varlıktan cüziyat eşya şeylerin her bir parçası her bir varlıktan Elde ettiği duyular mantığın mebadi zaruriyesidir. Yani bizim düşünce biçimimiz, mantığımız neyle kuruluyor, neyle oluşmaya başlıyor? Çevreden aldığımız duyular yoluyla çevreden aldığımız bilgilerle oluşuyor. Yani biz işte ateşin yakacağını öğreniyoruz, suyun boğacağını öğreniyoruz, işte soğukta üşüyeceğimizi öğreniyoruz. Yani çok küçük yaşlan itibaren insan zihninin ve dil, dil, dilin nasıl geliştiğinin temelini söylüyor şu anda. Bu cihetle hissiyatın nazariyat ile erilemeyen zaruri bir mantığı vardır. Yani duyular... Zaruri bir mantık oluşturur, bu duyuların oluşturduğu mantığa sadece fikir yürüterek e, ulaşamaz. Bu bakımdan mesela işte şeyi de izleyin mutlaka, e, ben de tekrar izleyeyim. Helen Keller'ın yani e, işitmeyen, görmeyen e, bir çocuğa nasıl e, konuşma öğretilir? Ee, onun hayatını anlatan bir film vardı efendim e, şey yaşanmış bir öykü yani onu izleyelim tekrar e, duyuları nasıl duyular yoluyla yani sadece dokunma yoluyla e, objeleri nasıl ona tanıtabiliriz seslerini duymuyor şekillerini görmüyor dünyayı ona nasıl tanıtabiliriz ve bunu dünyayı tanıdıktan sonra nesneleri tanıdıktan sonra bunu bir bir e, kelimeyle sembolize etmeyi ve o sembolü de harflerle sembolize ederek yazı yazmayı ve böyle yazılmış bir metni okumayı nasıl öğretiriz? Hiç işitmeyen ve görmeyen birine. Ee, arkadaşlar yani işte bu Fatiha tefsirinde konuşuyorduk Hamd meselesini, cuma günü ee, yine oraya geliyorsunuz. Biz öyle büyük nimetler içerisindeyiz ki bu nimetlere alıştığımız için bunlar sıradanlaşmış ve şükredilecek bir şey yok zannediyoruz. Ve işte yüzlerce binlerce her gün arkadaşlar her dakika Cenab-ı Hakk'ın yüzlerce binlerce sistemi beynimizde, kalbimizde, ruhumuzda, aklımızda, bütün biyolojimizde bu sistem çalışıyor, sistemler arkadaşlar sistemler çalışıyor ve doğayla uyumlu biçimde çalışıyor ee, biz yaşıyoruz işte hadisatı etrafımızdaki hadiseleri algılayabiliyoruz yorumlayabiliyoruz ifade edebiliyoruz bunları ee, yaşayabiliyoruz hayatımızı sürdürebiliyoruz işte acıktığımızı idrak edebiliyoruz susadığımızı idrak edebiliyoruz hayatımızın tehlikeye gireceğini idrak edebiliyoruz reflekslerimiz çalışıyor vesaire yani saymakla bitmez ama işte bir tane ters giden bir olay oluyor. Tamam Allah bize şey yaptı, haşa kötülük yaptı oluyor. Yani neden tanrım, neden bu benim başıma geldi diyoruz Halbuki yani yüzlerce, binlerce nimet verildi sana şu saate kadar sırf bugün içerisinde. Bir şey de ters gitti evet. Ha bana sorarsanız... Bundan çok hoşlanmıyor dinleyenler ama bana sorarsanız o ters giden şeyde çok büyük bir ihtimalle yani oran vermek çok doğru olmaz ama yüzde yetmiş, yüzde seksen senin evvelce yaptığın ama yaptığını unuttuğun bir hadisenin sonucu aslında. Senin attığın bir adımın sonucu aslında. Yani sana bir haksızlık falan yapılmış değil. Doğa, tabiat, ne diyelim buna sünnetullah. O işleyiş içerisinde o attığın işte 5 yıl önce yaptığın o davranış yüzünden bugün şimdi bunu yaşıyorsun. Veya işte sürekli küçük küçük yaptığın bir hata yüzünden çok minimal küçük bir hata ama sürekli yapıyorsun. O yüzden şu anda bunu yaşıyorsun. Onu da göremediğimiz için hani bize ilahi e, dergahtan gelen haşa bir haksızlık yapılmış gibi düşünebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla... Hissiyatın nazariyat ile erilemeyen zaruri bir mantığı var. Yani bizim duyularımız çalışmasa arkadaşlar aklımız da ona göre zorlanır. Hatta e, aldım da okuyamadım bu meşhur nörolog Oliver Sacks'ın e, işte işitmeyenler mesela nasıl e, algılıyorlar dünyayı. Benim annemin şimdi kulakları neredeyse hiç işitmiyor. Onu okumak istiyorum yani çünkü ne oluyor giderek toplumdan kopuyor. Giderek sosyal hayattan uzaklaşıyor. Ondan uzaklaşması onda başka bir karakter, başka bir algılama, başka bir ahlak oluşturuyor arkadaşlar. Tasavvura yani duyuları küçümsemeyin anlatabildim mi? Bazen biz maneviyata yapacağımız vurgu sebebiyle bedenimizin, biyolojimizin önemini görüyoruz. İhmal ederiz, göz ardı ederiz. Halbuki maneviyatınızı da taşıyacak olan bu küheylandır arkadaşlar. Bu bedendir. Bedeniniz ne kadar sağlıklıysa, ne kadar toksinlerden arınmışsa, ne kadar efendim yapması gereken hareketleri yapıyor, yapması gerektiği gibi yaşıyor, beslenmesiyle, uykusuyla, mesela uykuyla psikoloji arası, psikolojiniz arasındaki ilişkiyi düşünün. Yine aklıma geldi, bu akşam çok filmden falan bahsettik, insomnia. Değil mi? Şöyle ben de hayal miyal hatırlıyorum. Çok uzun yıllar önce yine seyretmiştim. Uyuyamamak ne demek arkadaşlar? Uyuyamamak ne demek? Mesela bilgiyi teraküm edememek ne demek? Yani zekisiniz, kavruyorsunuz ama hatırlamıyorsunuz. Yani 5 dakika öncesi ile aynı kişi değilsiniz. Yani beş, her 5 dakikada bir reset atılıyor beyninize mesela. Biriktiremiyorsunuz bilgiyi. Yani böyle olsaydı ne olurdu? E, demek ki arkadaşlar e, bizim eşyanın her bir parçasını idrak eden e, duyularımız mantığın düşüncemizin mebadi zöptimi, zorunlu temellerinden olduğu için hissiyatın yani duyularımızın nazariyat ile erilemeyen zaruri bir mantığı vardır. Tasavvurat külliyenin teşekkül etmesi için yani külli ilkelerin, külli kaidelerin zihnimizde teşekkül etmesi için cüz'iden cüz'iye intikal bu mantıkla başlar. İdare ve siyaset adamlarının, burada çok güzel bir cümle koymuş araya, idare, idareciler yani ve siyaset adamlarının Umuru cüz'iyeye müteallik reylerinde yani her gün olan olaylara dair görüş bildiriyorlar ya şunu şöyle yapın bunu böyle yapın o haklı bu haksız işte bu iş böyle olacak karar veriyorlar her gün. Bu reylerinde isabet edebilmeleri bu mantığın fıtratlarındaki kuvvetiyle mütenasip olur. Yani efendim e, her bir cüz'i olayı teraküm ederek, biriktirerek külliyata vakıf olma konusunda ne kadar kabiliyetlilerse her bir cüz'i yani bir insanın tek tek davranışlarını görüyoruz biz. Mesela bu bende biraz eksiktir o yüzden benden hiç idareci olmaz. Bir de aşırı iyimserlik arkadaşlar yani insanlar hakkında aşırı iyimserlik sizin insanları yanlış değerlendirmenize halbuki o sizin gözünüze sokuyor. Yani kaç krat bir adam olduğunu, ne kadarlık bir adam olduğunu çeşitli davranışlarla gözünüze sokmuş. Ama siz hep çok iyimser oluyorsunuz, hep hayra yoruyorsunuz ya onu. İşte o zaman ne oluyor? Cüziyattan külli bir ilkeye ulaşamıyorsunuz. Her seferinde sıfırdan başlayarak her seferinde aynı hatayı tekrarlayabiliyorsunuz ve aynı şekilde aldatılabiliyorsunuz. Ee, bu yani tek tek davranışları biriktirerek onlardan külli kurallar elde etmek ve bunu her günkü cüz'i olaylara uyarlamak konusundaki kabiliyetleri nispetinde idareciler muvaffak olurlar diyor. Kuşların elfazı ame yani herkes için geçerli lafızlar vaz edebilecek, ortaya böyle kelimeler koyabilecek, tasavvuratı külliyeye malik olduklarını bilmiyor isek de yani böyle bir zihin yapısına külli kaideler üretip o külli işte bu ne bileyim ne olsun bu su Bizim susuzluğumuzu gideriyor. Susadığımız zaman bunu bundan içmemiz gerekiyor bir miktar. Buna su diyelim. Hani böyle bir kabiliyetleri var mı zihinlerinde? Bunu bilemiyor isek de efendim e, hassasiyetlerinin yani duyularının yüksekliği malumdur. Hem duygularının hem duyularının. Yani bizim duyamadığımız sesleri duyuyorlar. Bizim mesela işte yarasaların kulaklarını düşünün. Kartalın gözünü düşünün. Yani hem duyuları bizden daha kuvvetli hem duyguları hayvanların bizden daha kuvvetli çünkü lisanları yok. Kuşun mahiyeti yüksek bir hassasiyetle uçmak hasledini tecelli ettiren bir hayat mefhumundadır. Yani kuş dediğimiz şey nedir? Uçarak hayatını yürütmesi lazım ve yüksek bir duyarlılıkla bunu yapması lazım. Yani işte tehlikeli yer, basıncı ölçmesi lazım. Ne kadar yüksekliğe yükseğe çıkabileceğini bilmesi lazım. Nasıl pike yapabileceğini az önce söylediğim gibi bilmesi lazım. Bunun için Mantıkut Tayr taliminden bizim zihnimize tebadür eden mana yani ayette e, Hazreti Süleyman'a Mantıkut Tayr öğretildi dedi ya. Kuşların hissiyatındaki münasebatı sezecek kadar derin ve uzaklardaki cüz'iyata nüfuz edecek kadar yüksek bir his ve idrak ile beraber aynı zamanda kuşların tabiatı olan tayaranın ilmi dahi öğretilmiş olmasıdır. Yani arkadaşlar Hz. Süleyman bu bazı şimdi de antropolojik ve dinler tarihinden bazı bilgiler geldi aklıma. Bazı ilkel kabilelerde Arkadaşlar hayvana dönüşmek için ayinler yapıyorlar. Yani mesela avcı adam bir panter olmak istiyor. Bir panter gibi. Mesela işte, e, yine belgesellerden biliyoruz. Rüzgara göre yerini belirliyor değil mi? Çok kuvvetli koku duyguları var. Yani çok uzaklardaki bir avın kokusunu alabiliyor. Rüzgarın yönü o taraftan geliyorsa. Dolayısıyla Hazreti Süleyman'a işte kuşların bütün o kapasiteleri, duyu, algı, idrak, efendim göz, ölçme e, ve bütün o e, nasıl ki bütün bu yetenekleriyle birlikte kuş uçabiliyorsa Süleyman Aleyhisselam'a da bunun ilmi öğretilmiş oldu olmuştur. Biz öyle anlıyoruz diyor bu, bu meseleyi. Bence çok e, sıra dışı ve çok yüksek bir izah arkadaşlar. Fil hakika gerçekten de mesela Sebe suresi 12. ayet kelime de Wilis Süleymana riha huduvuha şehron varawahuha şehr sabah ve akşamda birer aylık yol alan e, rüzgarı e, efendim Süleymana hasrettik. Süleymana Süleyman, Süleyman emrine verdi. Yani rüzgarı istediği gibi kullanabiliyordu. Rüzgarı kim kullanıyor istediği gibi? Kuşlar kullanıyor, biliyorsunuz. Ve Saat Suresinin 36. ayetinde de fesahar nalehu riha. Biz rüzgarı ona musahhar kıldık. Rüzgarı kullanıyor. Rüzgarı onun emrine verdik. Buyurulduğu üzere havanın müşahın emrine yani Hz. Süleyman emrine musahhar olması bu ilmiyle alakadar. Yani kuşların bütün o duyu algı bu duyulardan gelen bilgileri değerlendirme ve kapasitesini ona göre yani hareketlerini ona göre ayarlama kapasitesiyle ala kadar olduğu gibi tarfetül ayında tarfetül ayın bir göz açıp kapama bir tahtın getirili vermesi kaziyesi bu da bu surede geçiyor nem suresinde 40. ayet efendim kaziyesindeki ilmun minel kitabda bu olmak gerekir bu ilim olmak gerekir. Yani kendi katında ilimden, kitaptan bir ilim bulunan kişi ona dedi ki ben Belkıs'ın tahtını sana gözünü açıp, açıp kapayıncaya kadar getiririm dedi. Yani Belkıs'ın tahtı neredeydi? San'a'da, Yemen'deydi arkadaşlar. Hazreti Süleyman o sırada neredeydi? Kudüs'teydi. Haritayı gözünüzün önüne getirin o günkü dünyada arkadaşlar. Kale ve surlar içerisinde korunan bir tahtı gözünü açana kadar süre içerisinde Hazreti Süleyman bir açtı ki gözünü taht karşısında. Yani bu e, kuşların değil bugün uçakların dahi erişemediği bir hızla bir nesneyi bir yerden bir yere intikal ettirebilmenin bilgisinin, ...olduğunu gösteriyor ve Süleyman'ın da bu bilgiye sahip olduğunu, hatta sadece Süleyman'ın değil onun emrinde çalışanların bile bu bilgiye sahip olduğunu. Çünkü heyetin içerisinden birisi demişti ben sana getirebilirim diye. Hasılı mantık tayırda kuş dilinden ziyade, kuş dil ile sınırlı değil, bunun çok üstünde bir e, mazmun, bir içerik vardır. Keşful esrar diye bir tefsirden bahsediyor burada. Kısaca girmeden derse baktım hemen Ansiklopedide geçiyor. Bu kitap arkadaşlar bir işaretli tefsirmiş, tasavvufi bir tefsirmiş. Keşful esrar da şöyle denmiş: Ey mantukuhu la lugatıdır. Yani biz ona ve ulimna mantıkatdır. Bize kuşun mantığı öğretildi demek. Kuşun dili değil. Kuşun düşünce biçimi, kuşun zihninin işleyiş biçimi, kuşun bütün duyuları, o duyuları algılayıp beyninde işleyişi ve hareketlerini aktarış biçimi bize öğretildi. Yani biz kuş olduk diyor. Ee, i̇nsanlığı bırakıp kuş olduk değil. İnsana ilaveten. Bu çok büyük bir yetenek arkadaşlar. Yani siz insana ilaveten, mesela örümcek olsanız aklıma o geldi şimdi ee, örümceğin ağında yürüyecek hafifliğe ulaşabilirsiniz yani bu müthiş bir şey hayvanların e, duyularının, algılarının e, kapasitelerinin size verilmiş olması işte bütün o filmler falan buralardan yapılıyor yani e, şey diyorlar ya bizim atalarımız, dedelerimiz, dinelerimiz onları hep Kur'an'dan buldular onlar e, derken aslında belki de bu detaylı tefsirleri gerçekten Kur'an'dan buldular değil. Sonuçta e, yani akıl düşündüğünde işte e, o da oraya gidiyor. Buradaki izah da aynı şeye gidiyor. Çünkü akıl aklı yaratanla arkadaşlar bu kitabı indiren aynı kaynak. Bunların arasında o yüzden de çelişki olması düşünülemez. İşte keşful esrar sahibi nasıl böyle dediyse yani makuşun mantığı öğretildi, lisanı değil dediyse onunla beraber biz de buna meşhur olduğu üzere yalnız kuş dili demeyi kafi görmeyip Kur'an'ın lafzını muhafaza ederek kuş mantıkı demeyi tercih ediyoruz. Süleyman aleyhisselam ulimna mantıkı dair demekle nübüvvetini anlatmış olduğu gibi mülkünü anlatarak da şöyle demiştir ve utina min kulli şey. Öğrenme, mantık dağır bize kuşların mantığı öğretildi ve utina min kulli şey ve her şeyden bize verildi. Bize her şeyden verildi. Burada da bir şeye dikkatimizi çekiyor. Elmanlı merhum. Ve utina kulli şey değil. Her şey verildi değil. Min kulli şey. Her şeyden verildi. Müfessirin bu tabirin kesretten kinaye olduğunu söylüyorlar. Yani her hiçbir şeyin eksikliğini hissetmiyoruz biz. Her şeyden verildi. Bununla ne anlaşılır diyor? Devlette servetin ehemmiyetine işaret olmuştur. Yani devletin arkadaşlar ekonomisi güçlü olmazsa o devletin iktidarı da e, zayıf olur ekonomisi ne kadar güçlüyse her şeye teknolojiye askeriye efendim bilimsel gelişmelere işte tarıma efendim başka başka yatırımlara sanayiye vesayir şimdi benim pek aklı mermez her alanda eğitimine işte her şeyine kadir her şeyden ona her konuda mahir ise o devlet güçlüdür dolayısıyla devlette servetin önemliliğine İşaret olunmuştur. Bu bakımda milli servet denilen şeylerin arkadaşlar ziyan edilmesi, milli servetin çarçur edilmesi çok büyük bir kiminle helalleşileceği belli olmayan çok büyük bir kul hakkıdır. Çok kapsamlı bir kul hakkıdır. İn şüphesiz ki bu mezkür öğretilen ilimle verilen servet lehuvel fadlül mübinn her halde biliyorsunuz elmalıda her halde demek her halükarda mutlaka anlamında her halde o fadlül mübindir, apaçık bir ihsandır yani bunları biz kazanmadık bunları biz kendimiz elde etmedik bunlar Rabbimizin bize açık bir ihsanıdır. Allah Teala'nın hamdü senaya layık olan ve mümin kullarından birçoğuna bile nasip olmamış bulunan o açık fadlu ihsandır. En başta söylemişti ya bizi tercih etti Rabbimiz müminlere dedi. İhsanıdır ki bunun şükrünü eda etmek için ibadullahı Allah'ın kullarını bu nimetten istifadeye davet etmek bir vazife teşkil eder. Evet burada kalalım arkadaşlar. Bu akşam da 16. ayeti tamamlayabilmiş olduk. Ee, nasıl olacak böyle ben de bilemiyorum. Yani ben böyle program yapıp şu günde şurayı şu kadar şeyi bitireceğim falan deyip böyle müfredatı belli olan takır takır o müfredatı işleyebilen hocalardan değilim maalesef. Ee, siz de benimle işte idare ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.